11. konu. Safvan'ın Hazreti Peygamberle Hevazin'e gitmesi ve Müslüman olması. Hazreti Peygamber Hevazin savaşına çıktığında Safvan da peygamberle beraberdi. Fakat henüz Müslüman olmamıştı. Hazreti Peygamber Safvan'a haber gönderdi. Emaneten ondan silah istedi. Safvan da benden zorlama almak istiyor yoksa verip vermemekte serbest miyim dedi. Hazreti Peygamber ben zorla istemiyorum. Emanet olarak, geri verilmek üzere istiyorum, dedi. Bunun üzerine Safvan, iade edilmek şartıyla 100 tane zırhlı elbise vereceğini söyledi. Hazreti Peygamber zırhlı elbiseleri Huneyn'e taşımasını söyledi. O da zırhları Huneyn'e taşıdığı için Huneyne ve Taif savaşlarında bulundu. Savaş bittikten sonra Hazreti Peygamber Sörane'ye döndü. Sörane de ganimet mallarını incelerken Safvan da beraberindeydi. Bu sırada Safvan'ın gözü hayvan sürülerine ilişti. Sürüler dereyi doldurmuştu. Hazreti Peygamber de göz ucuyla Saffayn'ı takip ediyordu. Bir ara Hazreti Peygamber ona ey eba vehbe, herhalde sürüler hoşuna gitti, dedi. Saffan evet, deyince, Hazreti Peygamber hepsi senin olsun, dedi. Bunun üzerine Saffan eğer Peygamber değilse, hiç kimse bu kadar cömert olamaz ve böyle büyük bağışlar yapamaz. Şehadet ederim ki, Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed de Allah'ın kulu ve Rasulüdür diyerek Müslüman oldu.